Ağzım Allah'tan, Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahü Rabbi al-Alemin. Sallallahu sallam. Alak ya sederlevarin ve alakirin. Ve ila jami al ve al-mursaleen. Ve ila jami al-abiyy ve alhamdülillahü Bugün. Ramazan'ın birinci günüydü, önce birkaç kelime Ramazan'la ilgili bir şeyler söyleyelim. Orucumuzu tutuyoruz. <gülüyor> Yemiyoruz, içmiyoruz, aslında zahiri olarak yiyip içmiyoruz ama manevi olarak yiyip içiyoruz. Bedene yedirip içilmiyoruz ama gönlümüze, maneviyatımıza, ruhumuza yedirip içiriyoruz. Eğer orucu böyle anlamazsak, sanki kendimizi bir şeylerden mahrum etmişiz gibi ya da Allah bizi bir şeylerden mahrum etmiş gibi anlarız. Oruç tutmak, insanın kendi kendisini mahrum etmesi değildir. Tam tersine, ruhuna, yedirip içirmesidir, gönlüne, maneviyatına yedirip içirmesidir. Orucu tutarken bunu tatmak lazım yalnız. Böyle olduğunu bilmek lazım, bunu tatmaya çalışmak lazım, tatmak lazım. O zaman orucun tadını almış oluruz, o zaman nimetin, ikramın farkına varmış oluruz. İnsan bir beden itibariyle, nefis itibariyle vardır. Bir de ruh itibariyle vardır. 11 ay boyunca bedene yedirip içirdik. Bir ayda bedene ait olan yemeği, içmeyi belli bir süreliğine kesiyoruz. Bu sefer ruha yedirip içiriyoruz, ikram ediyoruz. Orucu tutarken her anda manevi olarak yediğimizi, içtiğimizi bilmemiz, bunun farkına varmamız, bir de bunu tatmamız lazım. Mutlaka gün geçtikçe bunu daha iyi anlar, daha güzel farkına varırız. Farkına varırız ki aslında Rabbimiz bize ikram etmiştir, ikram etmeyi dilemiştir. Hangi ikramı yapıyor? Manevi ikramı. Ne demiş olur? Sana nefretliyim, ruh ol. Manevi tarafta dur. Hazreti insan ol. Bineği, bir tırını yine yedirip içirme. Bunun farkına varıp bunu tat diyor. Ne buyurmuştu? İnsanı yaratıp dünyaya gönderdim ki varlığını tatsın diye. Varlığının tadını tatsın diye. Beden itibariyle varlığımızı tadıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, ısınıyoruz, üşüyoruz. Hasta oluyoruz, iyileşiyoruz. Bedenimizi tadıyoruz. Bir de Allah'ın bize nefretliği ruhu tatmak lazım. Allah Ramazan ayında bu ikramı yapıyor ki, eğer oruç tutmazsak bunun farkına varamıyoruz. Allah'ın bize nefettiği ruhu tadamıyoruz. Bu Allah'ın bir ikramidir. Onun için oruç tutarken aç kaldığımızı, susuz kaldığımızı düşünmeyelim. Tam tersine ruhumuza yedirip içirdiğimizi bilelim ve bunu da tatmaya çalışalım. Allah ayet şerimle buyuruyordu. Şehre Ramazan Kur'an. Ramazan ayı o aydır ki onda Kur'an indirilmiştir. O ayda Kur'an indirildiği için Ramazan olmuştur. Onun için oruç tutuyorsunuz. Hödem Bu Kur'an insanlar için hidayettir. İnsanları hidayete erdirmek için Allah Kur'anı indirmiştir. Ve beyinatim minel huda. Bununla beraber hidayetin delilleri vardır. Bu Kur'an'da bir de hidayetin delilleri vardır. Ve fırka bir de fırkaandır. Hakkı batıldan ayırır. Güzeli çirkinden ayırır, doğruyu yanlıştan ayırır. Femen şehide mükümüş şehre fel yasumhu. Sizden her kim ki bu ayda bu aya ulaşırsa, bu aya kavuşursa Ramazan ayına oruçtulsun. Femen kane meriden ev Allah seferi. Eğer Hasta olursanız ya da bir yolculukta seferde olursanız, vayde tün min eyyamin ukar, orucu tutmazsınız. Sonra onu tamamlarsınız, tutarsınız. Yürüdü Allahu bi kumur yüsır, valla yürüdü bi Allah sizin için zorluk dilemez, sizin için kolaylık diler. Yani tutamıyorsan, hastaysan veya seferde yolculuktaysan orucu tutma, sonra onu tamamlarsın. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. <gülüyor> deildi. Sonra onu adeti tamamlarsın. Velitukeb birullah'e ala ma hedakun. Bir de yapman gereken başka bir şey daha var. Allah seni hidayete erdirdiği için, sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı tekbir edin vel allekum böylelikle şükretmiş olursunuz. Şükrettiğinizi, şükretmiş olduğunuzu kabul edebilir düşünebilirsiniz o zaman. Neye şükür? Kur'an'a şükür. Hidayete ermeye şükür. Doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayrılığın için Fırkan'a şükür. Allah'ı büyük bilip, büyük kabul ettiğin için, tekbir ettiğin için tekbir etmeye şükür. Orucu tutuyoruz, yemeği içmeyi tatmıyoruz ama Hayrı tatmamız lazım. Vücudun yemesi, içmesi, vücudun hazidir, haz almasıdır ama hayrı tadan gönüldür, ruhtur. Allah başka bir ayet-i kerimede buyuruyordu. Geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Demek ki Allah'ın adeti değişmemiş. Geçmiş ümmetlere de aynı şekilde orucu farz kılınmıştır. Bununla beraber neden farz kılındığını eğer soracak olsanız, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurdu. Takvaya eresiniz diye. Takvaya ermeniz için. Takva Allah'a karşı sorumluluğunu bilmektir, bunu kabul etmektir. Sorumluluğu kabul eden beden değildir, ruhtur. Oruçla beraber Allah takvayı ihsan ediyormuş, ikram ediyormuş. Allah bir de ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah sizin için elbiseler indirmiş, elbiseler yaratmıştır. Normal giymeniz için elbise, süslenmeniz için elbise, bir de takva elbisesi dedi. En hayırlısı takva elbisesidir dedi. Takva elbisesi Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler o elbiseyi giyer. Ben Rabbime karşı sorumluyum. Rabbime karşı sorumluluğumu yerine getirmeliyim. Ben Rabbimi bilmeliyim, tanımalıyım, anlamalıyım. Rabbimin benden ne istediğini öğrenmeliyim diyorsa biri sorumluluğu kabul ediyor demektir. Ama birinin böyle bir derdi yoksa o sorumluluğu kabul etmiyor. O takva elbisesini hiçbir zaman giyemez. Onun için bu ayda inşallah Ramazan'dan önce söylemiştim. Bu elbiseyi giyen arkadaşlar giymiştir. Giyemeyenler bu ayda bunu mutlaka giymelidir. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilip, anlayıp, kabul edip, gereğini yerine getirmeye çalışmalıdır. Rabbini tanımaya çalışmalıdır. Allah ona neyi vahyetmiş, neyi emretmiş, neden sakındırmış, nasıl bir kul, nasıl bir avdolması neyi istiyor, onu öğrenmeye, anlamaya çalışmalıdır. Bunu öğrenmeye çalışırken, bir tek kuru kuruya öğrenmek değil tabii. Öğrendiğine iman edecek. Sonra onu amele dönüştürecek. Üzerinde onu gösterecek yani. Rabbini tanırken Rabbinin yeryüzündeki halifesi olduğunu bilecek. Bunu tadacak. Allah'ın isimlerini güzelliğini üzerinde göstermeye çalışacak. Yoksa ne olur? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ebedi olarak kaybedenler o kimselerdir ki ya iman etmemişlerdir ya da imanlarından bir hayır, bir fayda görmemişlerdir. İmanları onlara bir fayda vermemiş, yani imanları onları harekete geçirmemiş, amele dönüştürmemiştir, onlara amel yaptırmamıştır. Bu imansızlıkla aynı şeymiş. Çünkü eğer iman sahibini harekete geçirmiyorsa, onu Allah'a abd yapmıyor, kul yapmıyorsa, Allah yolunda yürütmüyorsa, böyle bir iman ölü bir imandır. Faydasız bir iman ölü bir imandır. Mesele iyi olmaktır. Allah'ın iyi dediği kimselerden olmaktır. Yoksa ben şurada duruyorum onun için ben iyiyim. Ya da ben İslam'ı kabul etmişim ben iyiyim. Ya da kendine başka bir bahane üretip ben şöyle şöyle yaptım ben iyiyim. Demekle kimse iyi olmuyor. Allah'a göre kim iyidir? Bakalım Rabbimiz bize neyi vahyetmiş? İyi olarak kimleri sayıyor? Kimleri iyilerden sayıyor? Evet, Bakara suresi 177. ayettir. Reysel birre en tuvelli vücuhekum kabilel meşriki vel meğrib. İyi olmak senin yüzünü doğuya ya da batya çevirmen değildir dedi. Bunu biraz açacak olsak yani senin şurada ya da burada olman değildir. Şu cemaatte ya da bu cemaatte olman değildir dedi. Yani ben falan yerdeyim, onun için ben iyiyim deme. İyilik bu değildir. Neymiş iyilik? Evet, iyilik odur ki, iyi olmak odur ki, men amene billah. Eğer Allah'a iman edersen, Vel yevmil ahir, ahirete iman edersen. Yani hayatını, ahireti kazanma üzerine yaşarsan. Kazanacak şekilde yaşarsan. Vel melaiketi, meleklere iman edersen. Vel kitap, kitaplarına iman edersen. Vel nebiyyin, peygamberlerine, nebilerine iman edersen. Ve atel male ala hubbihi. Sevdiğin maldan verirsen kime verirsen bu mali? Zevül kurba yakınlara vel yetama yetimlere vel mesakine miskinlere vebni sebil yolda kalmışa vesailin isteyene vefirrikab boyundurluk altında olanlara özgürlüğünü kaybetmiş olanlara bununla beraber ve ekame mesela namazı ikame edersen, namazın miracı olursa, namazla beraber Allah'ın huzurunda durursan ve zeka zekatı verirsen vel mufune bi ahdihim ahdine vefa gösterirsen iza ahadu Ahitleştiğin zaman ahdine vefa gösterirsen, söz verdiğin zaman sözünü yerine getirirsen ve sabirin ve sabirin zorluk anında, darlık anında, sıkıntı anında sabredersen ve hinehl be zor anda, en zor anda, savaş kızıştığında sabredersen. Ulaikellezine, işte bunlar, sedekû, bunlar sadıktırlar. Doğru sözlüdürler. İman etmişiz derler, diyorlar, doğru söylediler. Gerisi, gerisi yalan söylüyor. Ulaikehumul muttaqun işte muttakiler bunlardır dedi Allah. Sorumluluğunu yerine getirenler, sorumluluğunu kabul edenler bunlardır dedi Allah. Hep beraber Allah'ın iyi dediği, güzel dediği, sadık dediği, müttakhi dediği kullarından olmaya çalışmamız lazım. Ramazan ayı bunun için bir fırsattır, bir imkandır. Bedene ait hazzi kestiğimiz için Allah'ın emriyle bununla beraber niyet ederken söylemiştik. Ya Rabbi seni kendi nefsimden, bedenimden, ardımdan, isteğimden daha çok seviyorum onun için sen yeme içme dedin ben de yemeyip içmiyorum yani oruç tutuyorum niyeti böyle düzgün doğru yaptıysak Allah bu niyetimize karşılık ikram eder, ameller niyete göredir ve Allah seriül hisabdır hesabı anında görendir buyurdu Allah ruha o muhabbeti verir, nasıl veriyor? Allah onu seviyor O Allah'a olan sevgisini ispatlamak için, yemediği, içmediği için Allah onu seviyor. Allah muhabbetiyle onun gönlüne tecelli ediyor. Manevi olarak muhabbetinden, sevgisinden ona yedirip içiriyor, ikram ediyor. Bugün hep beraber Allah'ın hak ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Çokça çok kullandığımız bir kelimedir, hak. İnsan hakkı, hayvan hakkı, kul hakkı, ana hakkı, baba hakkı, benim hakkım. İnşallah hakkın ne olduğunu hep beraber anlayacağız. Hak, Allah'ın tabiriyle, ayette Allah nasıl beyan etmişse öyle anlamamız gerekir. Hak, Allah'ın ismidir. Hak demek, mutlak hakikat demektir. Mutlak hakikat Allah'tır. Yani mutlak hak Allah'tır. Bir mutlak hak vardır, gerçek hak vardır. Bir de mukayyet hak, yani geçici hak vardır. Allah'tan başka yaratılmış ne varsa mukayet haktır. Gerçektir ama mukayyettir. Yani varlığı Allah'a bağlı olduğu için o gerçek hak değil. Gerçek hak bir tek Allah'tır. Allah varlığı hiçbir varlığa hiçbir şeye bağlı olmayan olduğu için mutlak hak sadece Allah'tır. Bununla beraber hak, hak olan Allah, anlamsız ve amaçsız iş yapmayan demektir. Her ne yaparsa yapsın o haktır. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah gökleri, yerleri hak ile yaratmıştır. Yani her şeyin bir amacı, bir gayesi var, Allah'ın bir muradi vardır. İnsanı hak ile yaratmıştır. İnsan üzerinde bir muradi vardır, insanın bir amacı vardır. Bununla beraber el-hak, vadi doğru, sözü doğru, sözü vadi hak olandır. Değişmeyendir yani. Hiçbir şekilde vadi sözü değişmeyendir. İnsan söz verebilir, sonra cayabilir ya da sözünü yerine getiremeyebilir. Ama hak olan Allah hiçbir şekilde sözünden caymaz, vaadinden caymaz, mutlaka vaadini gerçekleştirir. Onun için hak olmak bir tek ona yakışır. Allah'ın hak ismi bir de kulda tecelli eder. Nasıl tecelli eder? eğer kul hakkı ararsa hakikati ararsa aramak yetmiyor bulması lazım. Arayıp bulursa hak onda tecelli eder. Bunun içinde hakkı aramak gibi bir derdinin olması gerekir önce. Hakikati aramak gibi bir derdinin olması gerekir. Eğer birinin böyle bir derdi yoksa o hakkı bulamaz. Hakla olamaz. Bununla beraber Allah katında haklı da olmaz. Eğer derdimiz dünya hayatını yaşamaksa, dünyayı cennete çevirmekse, derdimiz ekmek parasıysa tabiri caizse, hayatımızı rızkın peşinde koşarak yaşıyorsak bizim hak ile bir derdimiz olmamıştır. Hakkı bulmamız da hiçbir zaman mümkün olmaz. Çünkü bulanlar arayanlardır. Aramayanlar bulamaz. Bununla beraber biri hakkı ararsa, hak da onu arar. Bu her zaman için böyledir. Ve hak onu bulur. O hakkı değil, hak onu bulur. Eğer biri belasını ararsa da bu böyledir. Bela onu bulur. Evet. Hakı bulması için, Allah'ın hak isminin tecelli edebilmesi için önce hakı aramak lazım. Mesela İslam'ı bulduk. Hakkı bulduk mu? Evet, hakı bulduk. Bu yetiyor mu? Yetmez. Sadece bulduk. İslam'a girmemiz lazım. İslam'ı içimize almamız lazım. Saf İslam olmamız lazım. Yani Allah'a teslim olmamız lazım. Allah'a teslim olma dinini buldum demekle kimse hakkı bulmuş olmuyor. Allah'a teslim olmadan. Bunun içinde hakkı araması gerekiyor. Nerede ayrıca hakkı? Elbette ki Kur'an'da, Allah'ın kelamında yani. Allah nelere hak demiş? Evet. Ayetlerde neye hak diyorsa bir onun öğrenelim. Önce Allah kendisine hak dedi. Ben hak'ım dedi. Ben Rabbiniz olan hak'ım. Ben Allah'ım ve ben hak'ım dedi. Esmaül Hüsna'sına isimlerine hak dedi. Kur'an haktır dedi, Allah'ın vadi haktır dedi, Allah'ın dini haktır dedi, kıyamet haktır dedi, hesap haktır, mizan haktır dedi, cennet haktır, cehennem haktır, Allah'ın hükmü haktır, takdiri haktır, Allah'ın hidayeti haktır, Allah her şeyi hak ile yaratandır, Allah'ın hidayetçileri haktır, Allah'ın resulleri, nebileri haktır. Bununla beraber Allah'ın peygamberlerine, resullerine, müminlere yardım etmesi haktır dedi. Üzerine aldığı bir haktır dedi. Allah bunlara hak diyor. Biri Allah'ın hakkını anlamadan hakkı bilmiş olmaz. Hakkı anlamış olmaz. Ne yapar? Allah mutlaka onu yaratırken bütün esmasıyla ona tecelli ettiği için Allah'ın hak ismi de tecelli etmiştir. Ama o hak isminin onda büyüyüp kemale ermesi lazım. Ne yapacak? Mutlaka o hak ismini kullanmaya çalışacak. Kullanırken kime hak verir? Önce kendine hak verir. Herkes bana iyi davransın diyor, herkes bana saygı göstersin diyor, bana ikram etsin diyor, kimse bana yanlış bir şey söylemesin diyor, yanlış yapmasın diyor. Önce hakkı kendine tanıyor. Niye? Rabbini bilmediği için. Sonra sonra kul hakkı diyor, hayvan hakkı diyor, artık sayar, hakları sayar, çoğaltır hakları. Bunlardan her birini yaparken, her birini ilahmış gibi kendisine muamele eder. O haklara ilahmış gibi muamele eder. Allah'ın hakkına sıra gelmiyor hiç. Hatta ne demişti? Kul hakkıyla gelme, neyle gelirsen gel demiş Allah. Haşa. Bunu söyleyenlere sorsak, böyle bir ayet var mıdır? Yok diyecek. Hadis var mıdır yok diyecek. Nereden söylüyorsun bunu? Öyle söylüyorlar. Öyle söyler olur mu? Sen alim adamsın. Sen Allah adına konuşuyorsun. Allah böyle söylemiş diyorsun. Allah böyle söyledi derken, bunun bir ayet olması gerekmez mi? Aşağısı olmuyor. Hadis de olmaz yalnız. Allah böyle söyledi diyorsun çünkü. Evet. Böyle söyledi deyince, alimlerimiz böyle söyledi, büyüklerimiz böyle söyledi. Yani atalarımız böyle söyledi demiş oldular. Hakkı hakikati aramyanlar atalarının dinine uyarlar. Evet. Ataların dini bu demektir. Allah bu Kur'an'ı bize indirmiş. Ataların dini deyince Yahudilere söyledi, Hristiyan'a söyledi, ehli kitaba söyledi diyoruz. Biz ehli kitap değil miyiz? Eğer kitabımızı unutmuşsak, onun dışında bir dil üretmişsek kendimize, biz de ehli kitap olmuyor muyuz? Kitabımız var ama ona uymuyoruz. Ondan haberimiz yok. Yaratılmış her ne varsa, önce Allah'a karşı sorumludur, Hak sahibi Allah'tır önce. Geriye kalan bütün varlığın, insanın, bütün mahlukatın hakkı, Allah'a bağlı olarak hakkı vardır. Biri bir kula zulmetse, hakaret etse veya öldürse, önce kime karşı hakkı çiğnemiştir? Allah'a karşı. İmam Azam zamanında halife olan bir zat var ismi Ebu Mansur diye. Zulmünden dolayı halk ayaklanıyor. Bunlar hepsini topluyorlar o ayaklanmış olanları isyan çıkaranları Halife onlara diyor ki, Ebu Mansur diyor ki onlara, sizi bu seferliğine affedeceğim, yalnız bir şartla. Eğer bir daha isyan çıkarırsanız, bu durumda imza vereceksiniz. Eğer bir daha isyan çıkarırsanız, hepinizin katli bana helal olsun. Hepinizi öldüreceğim bu sefer. Bunları da kabul ediyor, tamam diyor. Bizi serbest bırak, bir daha isyan çıkarırsak, ''Katılmış sana halal olsun öldür'' İmzayı veriyorlar Bir süre sonra bunlar Onun zulmüne dayanamıyor, bir daha isyan ediyorlar Bir daha hepsini yakalıyor, getiriyor Bu sefer diyor, hepinizi idam edeceğim Bununla beraber Siz bu hakkı bana vermiştiniz zaten Bak imza da vermiştiniz Topluyor alimleri, getiriyor İmam Ebu Hanife de var içinde Hanefi mezhebinin imamı, alimlere soruyor. Durum böyle böyle diyor, bu durumda ben şimdi bunları öldürürsem haklı miyim haksız mıyım? Bunlar bu hakkı bana daha önce verdiler bu şekilde. Hepsine soruyor, alimler dirini satıyor tabiri caizse. Hepsi doğrudur diyor, haklısın diyor. Sıra Ebu Hanife'ye geliyor. Ona sorulduğunda Ebu Hanife diyor ki onlara, Halifeye, benim vereceğim cevap senin hoşuna gitmez yalnız. Olsun sen ver diyor cevabı. Mesela ben sana bir örnek vereyim diyor. Bana göre sen böyle bir hakka sahip değilsin. Neden? Çünkü onlar kendilerine ait olmayan bir şeyi, bir hakkı sana verdiler. Onların canları onlara ait değil ki onlar beni öldürebilirsin demiş olsun. İntihar etmek haram mıdır diyor, haramdır. Kendi kendini öldüremeyeceğine göre bir başkasına da beni öldür diye hak tanıyamaz, veremez. Bu hak ona ait değildir. İnsan böyle bir yetkiye sahip değil. Kendi kendisine sahip değil diyor. Bir de başka bir örnek veriyor. Mesela bir kadın diyor, birine benimle zina yapabilirsin dese, Erkek de onlar zina yapsa, kadın buna bu hakkı ona tanıdığı için onlar zina etmiş oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor. Bununla beraber biri birine dese ki, beni öldürme hakkını sana veriyorum, beni öldür. Sen sorumlu olma. O da öldürse, sorumlu olur mu? Olmaz mı? Sorumlu olur. Bu durumda. Sen böyle bir hakka sahip değilsin, çünkü onlar hiç kimse, kendine sahip değil, hak sahibi olan Allah'tır. Onun canına sahip olan Allah'tır. Zaten Ebu Masur, sonra onu zindana atmıştı, işkence yapmıştı, onun işkencesiyle vefat etti, onu öylesine şehit etti yani. Demek ki birinci derecede hak sahibi Allah'mış. Bizim sahibimiz Allah'mış. Bir kula muamele ederken Allah'ın hakkını çiğlediğimizi unutmamamız lazımmış. Yani sıra kul hakkına gelmeden Allah'ın hakkı vardır. Eğer işi temelinden, özünden anlamazsak, Allah'ı hak sahibi olarak görmezsek onu Kulundan ayırmış oluruz. Kulü Allah'tan ayırmış oluruz. Sanki bağımsız bir varlıkmış gibi anlamış oluruz ki bu hakka iman değildir. Hakikate iman değildir. Evet. Bir mutlak hak vardır, hakikat vardır. Bir de mukayyet hakikat vardır. Allah her neyi yaratmışsa o da hakikattır. Bazılarının söylediği gibi işte her şey hayaldır, her şey zandır ya da her şey bir görüntüdür. Bu küfür bir kelimedir. Evet, bazı kendini alim zannedenler çıkıp öyle de konuşuyor. Her şey hayaldır, her şey vehimdir, her şeyi sen öyle görüyorsun, öyle anlıyorsun. Ama Allah öyle söylemiyor. Evet, Allah halıktır, Allah hallaktır, yarattı Allah. Bu durumda Allah bir şey yaratmamış demiş oluyorsun. Bir şey yaratmamışsa o zaman günahın sevabın da bir manası olmaz. İş küfre gider. Geriye kalan mukayyet hakikattır. Yani geçici yani fanidir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Hakikatin, hakkın zıddi tersi batıldır. Ama Allah her şey batıldır demedi, fanidir dedi. Fani olmak başka şey... ...batıl olması başka bir şeydir. Allah her neyi yaratmışsa mukayyet haktır dedik, hakikattır dedik. Her şeyde Allah'ın tecellisi var. İsimlerin tecellisi var. Eşyayı, varlığı yok sayınca esmayı yok saymış oluruz. Allah'ın isimlerini, tecellisini, yaratmasını, kudretini yok saymış oluyoruz çünkü. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyordu? Hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Onun kudretini, onun esmasını görmemiş olayım. Varlığa bakarken böyle bakmak lazım ki varlığın hakkını teslim etmiş olalım. Yoksa varlığa hakkını teslim etmiş olmuyoruz, küçümsenmiş oluyoruz, basite almış oluyoruz. Allah ne buyururdu ayet-i kerimede? Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Varlığa bakarken böyle bakmak gerekiyor. Neye bakarsak bakalım, bunu böyle anlayıp böyle görmemiz gerekir. Bununla beraber mümin, Resulullah Efendimiz buyurdu. Sizden biri kendisine tanıdığı hakkı karşısındakine, mümin kardeşine de bu hakkı tanımadıkça mümin olmaz dedi. Kendimize nasıl bir hak tanıyorsak bir insan olarak karşımızdakine de o hakkı tanımamız lazım. Yoksa yoksa mümin olmaz dedi. Bazen Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam mümin olmaz demiştir, Müslüman olmaz demiştir baktığımızda Türkçe'ye onu çevirirken onu yumuşatıyor. Nasıl yumuşatıyor? Hakiki mümin olmaz diyor. Gerçek mümin olmaz diyor. Ne demek? Sahte mümin, mümin değildir. Yani gerçek mümin olmaz derken mümin olur da gerçek mümin olmaz. Ya mümindir ya değildir yani. Çünkü İmana küfür karıştığında o yarım iman olmaz. O küfür olur. Küfre de iman karışabilir. Yani biri kafirdir ama imani de vardır. Yani hem küfrü vardır hem imani vardır. Mesela müşrik deyince ne anlıyoruz? Ya da kafir deyince ne anlıyoruz? Allah'a inanmayan. Yok böyle bir şey. Yanlış anlanmışız. Daha doğrusu şeytan bizi kandırmış. Müşrik demek, kafir demek, daha fazla inanan demektir. Daha fazla inanan. Nasıl daha fazla inanıyor? Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Kim söyledi? Allah söylüyor. Onlara yeri kim yarattı desen Allah diyecek. Güyü kim yarattı? Allah diyecek. Seni kim yarattı? Allah diyecek. Sana rızkı kim veriyor? Allah diyecek. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah diyecek. Allah söyledi bunu. O zaman nasıl gönderiliyorsunuz dedi. Yani niye Allah'a şirk koşuyorsunuz? Müşriklerin Allah'a inanıyormuş. Bir de ayrıca puta inanıyormuş. Şimdi bir de ayrıca puta inanıyor diye bunun daha fazla imanlı mı olması gerekir? Yok. La ilahe illallah diyemedi. Allah'tan başka ilah yok diyemedi. Evet, kendini, nefsini ya da birilerini ya da bir şeyleri Allah'a şirk koştu. Şirk koşarken de hiçbir zaman bu Allah gibidir demez haşa. Mindun dunillah. Allah'ın berisinde, Allah'ın altında, dun dünya aşağıdaki yer demek. Allah'ın berisinde ilah ediliyor. Neyi ilah ediliyor? Puti ilah ediliyor. Veya kendini, nefsini, nefsini ilah edeni gördün mü buyuruyor? Evet, kendimize tanıdığımız hakkı karşımızdakine tanımazsak mümin olmuyoruz. Allah bizi mümin olarak kabul etmez yani. Eğer herkes karşısındakine bu hakkı tanırsa ne olur? Asli saadet olur. Herkes birbirine ikram eder, birbirine iyilik yapar, birbirine güzellik yapar, birbirine karşı edepli olur, saygılı olur. Asr-i Saadet böyledir zaten. Herkes birbirine yardım eder. Kimse kimseyi eleştirmez, çekiştirmez, huysunu kazmaz, düşmesini istemez. Mümin böyle midir? Elbette ki mümin böyledir. Niye mümin böyledir? Allah'ı seviyor da ondan. Allah'ı her şeyden çok, canından çok seviyor da ondan. Allah'ı seviyor, Allah için seviyor. Kimin seviyor? Kullarını Allah kulunu seviyor. Allah sevmediği bir kul yaratmamıştır. Kul çamura düşmüş, kendini kirletmiş, kendine zülbetmiştir. Bu ayrı şey. Ama Allah onu sevmiş, öyle yaratmış. Allah'ın o kul üzerinde bir muradi vardır. Nedir muradi? Hazreti insan olması. Onun için biri bir kula yardım ettiğinde Allah'ın rahmetini kazandır. İkramını kazandır. Bırak bir insanı, bir hayvana yardım ettiğinde bile bu böyledir. O evet, mümin, Rabbini seviyor, her şeyden çok seviyor. Dolayısıyla onun için seviyor. O biliyor ki Allah'ın kullarını sevdikçe, mahlukatı sevdikçe, o sevgisini ortaya koyup gereğini yaptıkça Allah onu sever. O Allah'ı seviyor, Rabbinin kendisini sevmesini istiyor, onun sevgisini istiyor. Mümin budur. Biri birini sevse, bir genç birine aşık olsa, karşısındakinin kendisini sevmesini istemez mi? Sever. Sevmesi için ne gerekirse yapar. Onun anasını da sever, babasını da sever, kardeşini de sever, hatta onun köpeğini de sever. Niye? Beni sevsin diye. Sevgi böyle olmazsa bir iddiadan ibaret kalmış olur. O sevgiyi kabul görmeyen, hak olmayan bir sevgidir. Yalandır yani. Evet. Bununla beraber Allah iman da bellidir, küfür de bellidir dedi. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Yani sen ben kafirleri ortadan kaldıracağım diye bir şey söyleyemezsin. Niye? Kafirin Kafir olma hakkı vardır. Müşrikin, müşrik olma hakkı vardır. Kim bu hakkı tanıyor? Allah tanıyor. Kuruma karışma diyor. Sana düşen mümin olmaktır, imana davet etmektir. Davet ederken de ne buyurdu ayet-i kerimede? En güzel söz neyse onu söyle. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Sen davet ettin, senin davetini kabul etmedi. Ona karışamazsın. Bir şey söyleyemezsin. Eğer biz dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmezsek birileri bize din öğretir. Ne diyor? Kafirden nefret et. Ama Allah öyle söylemedi. Nefret et demedi. Kafirin küfründen nefret etmen lazım. Kafirden değil. Resulullah Efendimizin geldiği toplum müşrikti. Onlardan nefret etseydi onlara imanı götürebilir miydi? Allah ne buyurdu ona, sen sevdiklerine hidayeti veremezsin dedi. Ne demek? Seni sevdiğin hidayette değil, kafirdir, müşriktür. Sevdiğin için ona hidayeti veremezsin dedi. O Allah'a dönerse, beni kabul ederse, o zaman hidayeti ben veririm. Allah'ın bir muradı vardır. Bize düşen Allah'ın muradını anlamaya çalışıp kulluğumuzu yapmaktır. Kazanmaya çalışmaktır. Dünyayı değiştirmeye çalışmak da iyidir. Ya da birilerine düşmanlık yapmak da iyidir. Birine yardım edeceksek, hidayetine vesile olacaksak, önce bir kuli olarak, bir insan olarak, yani insan kardeşimiz olarak onu sevmemiz lazım. Allah'ın onun üzerindeki muradını görüp, Allah için onu sevmemiz lazım. Çünkü senin onu yıkaman lazım, kirlenmiş ol. Yakalman için ona sarılman lazım. Evet. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. Allah dileseydi insanlar tek bir ümmet olurdu. Allah dileseydi insanların hepsi iman ederdi buyurdu. Ne demek? Kuluma irade vermişim, tercih hakkı vermişim. Ben bunu istemedimse sen de bunu isteyemezsin. İmtihan sırrı budur zaten, bunu gerektirir. Allah'ın Hak isminin geçtiği ayetleri hep beraber bir kısmını anlamaya çalışalım. Sümme ruddu ilallah. Sonra Allah'a döndürülirler. Mevlahımul Hak. Hak olan Mevlalarına. Hak olan Mevla Allah'tır. Ölenler hak olan mevlalarına döndürülürler. Ela le'l hükmuhu ve hisab. Allah dikkat edin dedi. Burayı iyi anlayın ki hüküm Allah'ındır. Bununla beraber o hesabı seri görendir. Hesabı çabuk görendir. Yani mutlak dönüş Allah'adır. Hak olan mevlanız da odur. halike tebru kuldu nefsin ma eslefet ahirette Allah buyurur ki işte burada herkes geçmişte Neyi yapmış ne yaptığını görecek Ve ruddu İallahi mevlahumul hak bir de hak olan mevlalarına dönmüş olacaklar badalanhum ma kanu yaftaru bir de o uydurdukları kendi kendilerine ilah zannettikleri kendilerinden kaybolup gitmiştir vesalikumullahu rabbukum hak işte allah odur ki o sizin Hak olan Rabbinizdir. Fazla dağdel hak, hakkı çekip çıkarınca hak olmayınca batıldan başka ne kalır? Fazla dağdel hak ilde delale. Hakkı çekip çıkarınca delaletten başka bir şey kalmaz. Fena tıslırfun. Nasıl döndürüyorsunuz? Nasıl bunu anlamıyorsunuz? Demek ki hak olmayınca sadece geriye batıl kalıyormuş. Hak nedir? Biraz önce Allah'ın nelere hak dediğini söyledik. Allah kelamına hak diyor. Kur'an'a bilhak hak diyor. Hak ile indirdik. Haktır diyor. Yani sen Kur'an'dan ayrıldın mı geriye batıldan başka bir şey kalmıyor. Dinini, imanını, Rabbini Kur'an'dan, Allah'ın kelamından öğrenmedin mi? Batıldan öğrenmiş oluyorsun ki evet, o hiçbir şey değil buyurdu Allah. Zalike bi en Allahe huvel hak. İşte bunlar. Allah'ın muhakkak ki hak. Allah'tan bilhaktır ve ennehu yuhyil gümmit. Dirilten olur, öldüren olur, ölüyü dirilten olur. Ve ennehu ala kulli şey'in kadir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. İşte hak olan Allah budur. Zâliçe bi ennellâhe hüvel hak. Allah Haktır, hakkın ta kendisidir. Ve anne, ma jadgane min doni, min donihi huwel batil. Allah'tan başka kim neye dua ediyorsa, kimden istiyorsa, neye abd oluyor, kulluk ediyorsa, onların hepsi batıldır. Ve anne Allah'e huwel Aliyul Muhakkak ki Allah tek büyüktür, yüceler yücesidir. El-Hakku min Rabbi, Hak senin Rabbindendir. Fela tekunu minel mümterim. Sakın şüphe edenlerden olma buyurdu. Evet, hak olan Allah'tır. Hak olan senin Rabbindendir dedi. Ben neyi sana vahyetmişsem hak budur dedi. Eğer sen beni Rabbin olarak kabul etmişsen bu böyledir. Bir de sakın Şüphe edenlerden olma dedi. Aklına, gönlüne başka bir şüphe gelmesin. Şeytan sana başka bir vesvese vermesin. Acaba şura doğru müdür demesin. Yevme izin yufehimullahu dinuhumul hak. Evet kıyamet günü o gün Allah onlara hak ettiklerini tamamen verecek. Cezalarını verecek. وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ hakul الْمُبِينَ Ve bilecekler ki Allah gerçekten hakmış. Bununla beraber Allah apaçık hakmış. Görmek isteyen, bakmak isteyen hakkı görür. Anlamak isteyen hakkı anlar. اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذْنِ الْحَقُّ لِلْرَحْمَانِ o gün hüküm, hükümlanlık hak olan Rahman'ındır. Ve kane yuven el kafirine asira. O gün kafirler için hakkı inkar edenler için hakkı örtenler için çok zor bir gündür. Hesap günü çok zor bir gündür. Zalikhe bi anallah hu alhak. Evet, i̇şte bu muhakkak ki Allah hakkın ta kendisidir. Ve en ma yed'un min dunid batil. Ondan başka dua ettikleriniz, davet ettikleriniz hepsi batıldır. Ve enellahu huval aliyul kebir. Muhakkak ki Allah alidir, yüceler yücesidir, kebirdir tek büyüktür. Ve <gülüyor> وَكَزَّبَ بِهِ قَوْمُكُ Hal böyleyken kavmin onu yalanladı. وَهُوَ <gülüyor> hak O haktır. Kavmin Kur'an'ı yalanladı ama o haktır. Allah Kur'an'a hak dedi. قُلْ lestu عَلَيْكُمْ بِي vekil. De ki onlara ben sizin vekiliniz değilim. Sizin hesabınızı ben vermeyeceğim. Her biriniz kendi hesabınızı vereceksiniz. Bu hakkı inkar etmenin cezasını siz çekersiniz. <gülüyor> o ki Allah gökleri ve yerleri hak ile yaratmıştır. Yani bir muradı vardır. Yerin göğün her ne varsa her birinin bir amacı vardır. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُنْ O günde Allah kıyameti kopardıktan sonra bir daha ol der, o da hemen olur. قَوْلُهُ hak, Onun sözü haktır. O bir şeye ol dediğini o hak olarak olur. وَيَوْمَ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُورٍ Aynı şekilde sura üflendiğinde de mülk ona aittir. Alimul gaybi ve şehade o görüneni de görünmeyeni de bilendir. Ve huvel hakimul habir. O hakimdir. Her işi bir hikmetle yapar. Her işte bir muradi vardır. Bununla beraber habirdir. Her şeyden haberdar olandır. Ve ma yettebi'u ekseruhum illa zen. İnsanların bir çoğu zana uyar. ''Zan'' ''İnne la layuni minel hak'' Ama ''Zan'' ''Haktan hiçbir şey ifade etmez'' Yani ben böyle zannettim, böyle anladım, böyle söylediler deyip O zana uyanlar ''Haka uymuş'' değildir. ''Zan'' ''Haktan hiçbir şey ifade etmez'' dedi Allah. Ama ''Ekser ruhum ama zem'' İnsanların çoğu çoğu olduk zanna uyuyor. Zanına uyuyor. Evet. İnallaha alimun bima yetalu. Allah alimdir, her şeyi bilendir. Bununla beraber onların yaptıklarını evet bilendir. Yani kim hakkı arıyor, kim hakkın peşindedir? Kim hakta olmak istiyor? Kim hak ile olmak istiyor? Allah onu biliyor. Hak ile olmak isteyen Allah'ın hak dediğiyle beraber olması gerekiyor. Sümme nuneccî rüsûlenâ vellezîne Evet Sonra Resullerimizi ve onlara iman edenleri kurtarırız. Kezâlike hakken aleyna Bu böyledir dedi Allah. Bu böyledir. Bu bizim üzerimize bir haktır dedi Allah. Müminleri, Resulleri ve müminleri kurtarmak, onlara yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır dedi. Evet. Nunci'l müminin. Müminleri kurtarmak da böyledir dedi. Yani Nasıl Resullerimize yardım ediyor, kurtarıyorsak, müminlere de öyle yardım etmek bizim üzerimize bir haktır dedi. Eğer biri müminse korkmamalı, endişe etmemelidir. Allah ona yardımını vaat etmiştir. Bu benim üzerimde senin hakkın olsun dedi. Sana yardım etmek, seni kurtarmak, sıkıntıdan kurtarmak, düşmandan kurtarmak, seni kendi nefsinden kurtarmak, seni her neyi neden kurtulmak istiyorsan ondan kurtulmak, kurtarmak benim üzerimde bir haktır dedi Allah. Kul ya İuhannas de ki ey insanlar kadca ekumul hak min rabbikum size Rabbinizden hak gelmiştir. Femelihteda ve innema yehtedi ni nefsihi. El kim ki bu hak ile Kur'an ile Hidayete ererse o kendi nefsi için hidayete ermiştir. Ve men derle, her kim de delalete kalırsa ve inne ma yedillu aleyh. Onun delalete kalması onun aleyhinedir. Ve ma ene aleykum bi vekil. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Ben sizin vekiliniz değilim. Ben sizden sorumlu değilim. Ben Allah'ın ayetlerini size tebliğ ediyor, hakkı tebliğ ediyorum. İman ederseniz kendi nefsiniz içindir, etmezseniz sizin aleyhinizedir. Ellezî zekurûne Allâhe kıyâmen ve ku'ûden ve alâ junûbihim. O kimseler ki ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı hizik ederler. Ve <gülüyor> tefekkürûne fî halkis semâvâti Bir de göklerin ve yerlerin yaratılışını tefekkür ederler. Derler ki Rabbena Rabbimiz Ma haza batila. Sen bunları boşuna yaratmadın. Evet. tefekkür eden insan bunu söylüyormuş. Ama tefekkür etmeye tenezzül ediyorsa hikmetini düşünmeye tenezzül ediyorsa tabii. Subhanek sen subhansın. Senin her işin noksansız ve eksiksizdir. Hatasız ve kusursuzdur. Feqina azabennar. Bizi Ateş azabından koru, muhafaza et. Eğer ayaktayken, otururken, yan üzeri zikretmiyor, yerlerin, göklerin yaratılışını tefekkür etmiyorsa, azaptan korsun dedi. Allah'ın kendisine verdiği akli kullanıyor. Ve kulü'l <gülüyor> haqqu min rabbikum. Ve de ki onlara, Hak size Rabbinizdendir. Ve men şâe fel yu'min. Dilyen iman etsin. Ve men şâe fel yekfur. Kim de dilerse kafir olsun. Yani hak size Rabbinizdendir. Allah kitabını indirdi. Hak budur dedi. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun, yok saysın. Yokmuş gibi muamele etsin ve inkar etsin. İnna ahtedna lizalimine nara Muhakkak ki Allah o zalimleri için, yani kafirleri için ateş hazırlanmıştır. Ateş. Naren aha bihim suradi ve in yugasu bima ateşten perdeler hazırlamışız. O ateşten perdeler onları kuşatır. Eğer yardım istedilerse kelmehli yaşvi ujuh be şerabu vesayet merdefeka merdefeka. Eğer yardım isterlerse yüzleri geriye çeviren, tersine çeviren maden maden eriği gibi bir su ile onlara yardım edilir. Yani onlara maden eriği, eriğinin su ikram edilir. İçi yakan, Evet o ne fena içecek ve o ne kötü refakat yeridir, gidiş varış yeridir. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ kitap Kendilerine kitap verdiklerimiz, يَتْلُونَهُ hakkı تِلَوَتِهِ Hakkını vererek okurlar. اُلَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِيهِ Onlar ona iman etmişlerdir. Hakkını vererek eğer okuyorsa, anlıyorsa, hakkını vermek demek anlamak demektir. Anlamak yetmiyor, anlayıp iman etmek, amele dönüştürmektir. Evet, onu okuyor, hakkını vererek okuyor ve ona iman etmiştir. وَمَنْ يَكْفُرْ بِيهِ Kim de bunu inkar ederse فَاُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlar hüsrana uğrayanlardır. اَلْحَقُّ min رَبِّكِ Hak Rabbindendir. فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Sakın şüphe edenlerden olma. Zalice en enne Allaha nazzala'l-kitabe İşte bu kitap Allah'ın hak ile indirdiği kitaptır. Ve innellezine ihtelifu fil-kitab. O kimseler ki kitapta ihtilaf ederler. Kitabı ihtilaf konusu yaparlar. ''Yok ayet şöyle dedi, yok ayet böyle dedi'' deyip ihtilaf konusu yaparlar yani. ''Le fi şikâkin Onlar, Hak'tan uzak bir ayrılık içindedirler. Bu durumda Allah bize ne söyledi? Kelabımı tartışma konusu yapmayın. O sizin oyuncaklarınız değil. Onu anlamaya çalışın, iman etmeye çalışın, amel etmeye çalışın. Allah kullarına mutlaka öğretir. Eğer biri Allah'ın kelamını tartışma konusu yapıyorsa bilelim ki o Allah'tan haşyet duymuyor ve o mümin değildir. Sonsuz bir deryadır Allah'ın kitabı. Herkes kendine göre bir şeyler içiyor oradan. Sana düşen oradan içmeye çalışmaktır. İçip onunla büyümeye çalışmaktır. Ben onu anladım, her şeyi ben biliyorum, ben en doğrusunu biliyorum demek değildir. Bir tek doğruyu ben biliyorum demek değildir. Hiç kimse onu hata edemez. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa Rabbinin kelamı bitmez. Sen onu izah edemezsin yani. Oradan içmeye bak. O deryadan içmeye bak. İçip büyümeye bak. Evet, bazıları kendi kendini dinin sahibiymiş gibi zannediyor. Onun için söyledim onu. Ya ehlel kitap li telbisunel hakka bil batil. Allah yine ehli kitaba buyurdu. Niye hakkı batılla karıştırıyorsunuz? Evet. Ve ketmuna'l hak. Bir de hakkı ketmediyorsunuz, gizliyorsunuz. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ama bununla beraber siz bunu biliyor, bunu bile bile yapıyorsunuz. Hakkıyı batıla karıştırma dedi Allah. Hakkıyı gizleme, ketmetme dedi. Hem de bile bile. Allah hakkı indirmiştir. Herkes hakkıyı biliyor. Hiç kimsenin onu gizlemeye hakkı yoktur. Bir de hakkıyı batıla karıştırmaya hakkı yoktur. Zaten hakkı çekip çıkarınca geriye batıl kalıyor. Yani hakta olmayınca mutlaka batıla bulaşıyorsun. O zaman imanımızı ne yapmamız gerekir? Allah'ın Kur'an'ına, kitabına arz etmemiz gerekir. Benim bu imanım sahih midir, değil midir? Benim bu imanım Allah'ın kitabından geçer not alıyor mu, almıyor mu? Dinimizi yani Kur'an'a arz etmemiz lazım ibadetimizi Kur'an'a arz etmemiz lazım ki hak olsun. Hak olmazsa hak değilse o batıldır. Hakkı batılla karıştırdığımızda evet. o hak da batıl olmuş olur. Allah o imanı kabul etmez. Ya eyhellezine amenu ittaqullah hakka tuqati. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler Allah'tan gerektiği gibi Nasıl gerekiyorsa öyle Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı nasıl korunmanız gerekiyorsa öyle korunun. Hakkıyla korunun. Gerçekten korunun Allah'tan. Neden? ne illa ve entum muslimun. <Sessizlik> Sakın Müslüman olmadan ölmeyesiniz. Müslüman olarak can verin. Müslüman olarak, Allah'a teslim olmuş olarak ölü. Tilke ayatullah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bilhak. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Vemallahu Allahu zulmen lil alemin. Yoksa Allah alemlere zulmetmek istemez Allah alemlere zulmetmez haksızlık etmez Allah bunları vahyetmişse zulüm olsun diye değil sıkıntı çekilsin diye değil hakkı bulsunlar diye, hakkıyla olsunlar diye <Sessizlik> evet. O kimseler ki iman eder ve salih amel İşler der, senudhüluhum cennatin tecrimin tehtihel enharu halidine fihâ ebeda. Altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız onları. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Ve'dellahu haqqa. Allah'ın vaadi haktır. Ve men estekû minellâhi Allah'tan daha güzel, daha doğru sözü kim vardır? Allah soruyor. Haşa. Hiç kimse. Bazen şeytan ve sese verir öyle. Acaba cennet ebedi midir, değil midir diye Allah buyurdu. Ebedi olarak hazırlar Bununla beraber Allah'tan daha doğru sözü kim vardır? Sözüne daha sadık kim vardır buyurdu. ''Ulayikehumul kafirune haqqa'' Bir de hakiki kafirler varmış. ''Ve ehtezna dil kafirine azaben mühina'' Gerçek kafirler için mühin bir azap yani alçaltıcı bir azap hazırlamışız buyurdu. Allah'ın ayetlerini inkar eden, Kur'an'ı inkar eden, Yoksa yani gerçek kafirmiş. Ferikan hıda, onların bir kısmını hidayete erdirdi. Ve feriqen hakke aleyhimu delale. Onların bir kısmının üzerine de delalet hak oldu. Neden? Çünkü hidayette olmak istemediler. Hidayette ermek için çaba gayret sarf etmediler. Onun için delalet onların üzerine hak oldu... İnnehum şeytane evliya. Çünkü onlar şeytani dost edindiler. Onların velisi şeytan oldu. Allah'ın vahyine uyacağına, hakka uyacağına zanna uydular. Şeytanın verdiği vesveseye uydular. Şeytani veli edinmiş oldular, veli edindiler. Min <gülüyor> Allah'ın berisinde. Yani Mü'mindir bir de. Ben mü'minim diyor. Ben Allah'a iman etmişim diyor. Allah'ın belisinde de şeytana dost olmuş. Şeytani veliye demiş. Şeytana uymuş. Ve en nehum مُحْتَدُونَ Bir de o hidayette olduğunu hesap ediyor. Öyle düşünüyor bir de. Allah'ın berisinde şeytani veli edilmiş, şeytanın peşine takılmış, şeytana uyuyor, şeytana arkadaş olmuş, bir de kendini hidayette zannediyor, öyle hesab ediyor. Böyle yapanlara ne buyurdu? Ve وَفَرِيْقًا Hakka عَلَيْهِمُ دَلَوِ Onların üzerine delalet hak oldu dedi. Allah böyle yapanları uçuruma bırakırım dedi. e vaka hakkı hak ortaya çıktığı zaman ve batela ma kanu onların bütün yaptıkları boşa gider hiçe gitti se'asrafu an ayatiyellezine yetekabbaru nafil art bi ghayril <gülüyor> hak burası çok önemli Allah buyurdu ki onları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Ayetlerimden uzaklaştıracağım ne demek? Dinlese de anlamayacak. Ayetlerimden kendi kelamından mahrum edeceğim dedi onları. Kimleri? Ellezine tekeberuna fil ardı bi hak. Yeryüzünde haksız yere kibirlenmiş olanları. Biri kibirli ise o Allah'ın ayetlerinden mahrum kaldığı için kibirlidir. Bununla beraber Allah da onu mahrum bırakır kendinden, ayetinden. Onun için kim cehenneme gidiyorsa kibrinden dolayı gidiyor demiştim. Kibirli ise ayeti dinlese bile anlamayacak. ve in yerau kulle ayatin la yu'minune biha. Eğer o bütün ayetlerimizi görse gene de iman etmez etmeyecek bütün ayetlerimizi görse bununla beraber bütün mucizeleri görse o gene iman etmeyecek niye kibirlenmiş de ondan ve in yerau sebilal Se bile rüştü la yettehizuhu sebi'la. Eğer o rüşt yolunu, reşid olma yolunu, mürşid yolunu, mürşidle beraber rüştüne erme yolunu görürse onu yol edilmez. Yani mürşid-i kabul etmez, rüştüne ermek için uymaz. Ve in yerev sev bilel-gayyi yettehizuhu sebebiyle. Eğer o derelet yolunu, sapıklık yolunu, başka bir yolu görürse onu hemen yol edinir. O yolu kabul eder. Ama rüştüne ermek için, kemale ermek için, reşid olmak için o yolu bulduğunda ona uymaz dedi. Onu yol edinmez. Ama ötekini gördüğünde onu yol edinir. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina Niye böyle yapıyormuş? Çünkü onlar ayetlerimizi yalan sayıyorlar. İnkar etmek başka, yalan saymak başkaydı. Yalan saymak yok saymaktı. Gerekeni yapmamaktı. Dinler gibi yapıp dinlememekti. İşine geleni kabul edip gelmeyeni almamaktı. Ve kanu anha gafil. Evet. Onlar gaflet içindelerler gaflet içinde ora gelmişlerdir. Öyle başını kuma gömüp öyle hayatlarını yaşar, öyle devam ederler. Başını kuma gömenlerle beraber başını kuma gelerler. Ve mimmen halakna ummetun yahduna bil hak. Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki insanlar içinden öyle bir cemaat, öyle bir ümmet vardır ki yahduna bil hak haka hidayet ederler. Hakka davet eder, hakka hidayet ederler ve bihi ya'dilun. Bununla beraber onlar adaleti de yerine getirirler. Yani her şeyin, herkesin hakkını teslim ederler. Manevi hakkını. Haka davet ediyor çünkü. Yes'alune ke anil onlar sana enfali, ganimet malini sorarlar. Ganimet mali, ganimet başka, enfal başkadır. ganime ganimet demek enfal, hiçbir savaş olmadan, bir emek sarfedilmeden kazanılmış mal demektir. Evet, sana enfali sorarlar. kulil enfalu lillahi ve rasuli. De ki onlara, evet, enfal, o mal, Allah'ın ve Resulünündür. Allah ve Resulünündür demek yani Resul'üne teslim edilsin demektir. Ne yapacak? Fettakullah. Bunun için Allah'tan sakının. Yani onun üzerinde başka hesap yapmayın. Ve aslihu zate betweenkum. <fettekullah> onun için o ganimet Allah'a ve Resulüne aittir, onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Birbirinizin aranızı düzeltin. Ve eti ve Resulüh. <gülüyor> Allah'a ve Resulüne itaat edin. İn kuntum müminin. Eğer siz müminseniz, müminseniz böyle yapın. Değilseniz bildiğiniz gibi yapın. Ayet devam ediyor yalnız. İn nemer <gülüyor> evet, müminler o kimselerdir ki kim söyledi? Allah söyledi bu sefer. Yani gerçek mümin değil. Mümin şu kimsedir dediği Allah, onun dışında kalan mümin olmuyor. İnne mel müminûnellezîne Allahu zükirellâhu vecilet kulûbuhum. <gülüyor> Müminler o kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Ve izzâ tüliyet <gülüyor> aleyhim ayâtuhu ona ayetlerimiz okunduğunda zâdetum <gülüyor> imana imanlarını ziyadeleştirir arttırırlar bu Rabbibbihim yeterek onlar rablerine güvenirler bütünüyle tevekkül ederler böyle değilse böyle değilse Memü ile Allah Allah deyince kalbinin öpermesi lazım maşufu zikredilmiş kendisini yaratan rabbi zikredilmiş Allah deyince Rabbim deyince gönlünün titremesi lazım. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يُخِيمُونَ O kimseler ki namazı ikame ederler. ve مَا رَزَّقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ Ayetin devamıdır bu yalnız. Bir de onlar ne yapıyorlarmış? Namazı ikame ediyorlarmış. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden de infak ediyorlarmış. Ulayi ki hamul müminüne hakka, işte onlar hak olan mümindir, geç hak üzere olan mümindir, hakiki mümindirler bunlar. Lehem derecetun engde Rabbihim, onlar için Rableri katında dereceleri vardır ve mafiretun variskun kerim. Bir de Allah'ın onlara mağfireti vardır, yani günahlarını mağfiret edecek, hiç olmamış gibi muamele edecek bir de kerim bir rızık vardır. Kerim olan Allah'tan ikram vardır. Vellezine amelû ve hacelû cahedu ise birda o kimseler ki iman etmişlerdir Allah yolunda hicret etmişlerdir cihad etmişlerdir vezinne E ve neer Bir de o hicret edenleri barındıranlar ve onlara yardım edenler işte onlar Urayı kehumül müe Hakka işte onlar onlar da hakiki mümindir لَهُمْ مَغْفِرَتٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık vardır. هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَ O Allah Resulünü hidayetle gönderendir. Dini'l haq hak olan din ile dini ile gönderendir. لِيُزْهِرُ أَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Dinini bütün dinlerden üstün kılmak için. Bütün dinlerin üzerine çıkarmak için. Müşrikler bundan hoşlanmasa da bunu kerih görseler de Allah dinini bütün dinlerin üzerine koyar. Din yaşamak demektir. Kim nasıl yaşıyorsa onun dini odur. Onun hayatı neyse o onun dinidir yani. Ya hayatında İslam vardır, dini İslam'dır ya da hayatını nasıl yaşıyorsa onun hayatı onun dinidir. Benim dinim İslam'dır demek de kimsenin dini İslam olmaz yani. Onun imanına göre, konuşmasına göre, düşünmesine göre, ihlasına göre, samimiyetine göre, ameline göre Allah ortaya koyar. Onun da dini o olur. Yüceli fue ne bilâhi li yurdukum. Yemin ederler, evet, Allah'a yemin ederler. Sizin rızanızı kazanmak için Allah'a yemin ederler. Yani biri gelip bizi razı etmek için evet, Allah'a yemin edip bir şey söylerse. Vallahu resulhu ahu an yurduhu onların Allah'ı ve Resulü'nün rızasını gözetmeleri gerekmez miydi? İn kanu müminin, eğer müminseler. Müminler Allah ve Resulü'nün rızasını gözetir. Ama eğer bir başkasının rızası gözetiliyorsa, hem de yemin ediliyorsa, bu mümin değildir. Allah bir de Güneş'i, Ay'ı Hak ile yarattığını beyan ediyor. Bir de كَزَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ Rabbi Bir de senin Rabbinin sözü şöylesine hak olur. Yani Allah'ın sözü hak oldu deyince azabı hakreti demektir. Kalbi mühürlendi demektir. Alellezine fesaku ennahum la yu'minun. Evet fasıklar iman etmezler diye. وَقَالَ şeytanı لَمَّا قُدِيَ الْاَمْرِ Hesap görüldüğünde, iş bittiğinde şeytan der ki, kıyamet günü herkesin şeytanı kendisine söyleyecek, kaybedenler için söylüyor. Şeytan der ki, اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ hak. <الْحَقُّ> Allah sana vaadde bulundu ve Allah'ın vaadi haktı, hak çıktı. Allah neyle vaadde bulunmuştu? Vahiy ile, Kur'an ile vaade bulundu. Her ne söylediyse ise vadi hakti, hak çıktı. Şeytan söyleyecek. Ve ve ad tukum ve ekleftukum ve li aleykum min sultan. Ben de sana vaad ettim. Şeytan kendi arkadaşına söylüyor, beraber olduğu arkadaşına söylüyor. Ben de sana vaad ettim, vaade bulundum. Ama vadimde yarancı çıktım. Bununla beraber senin üzerinde benim hiçbir gücüm, sultanlığım yoktur diyor. Ben sana hükmetme, hakkına ya da yetkisine sahip değildim. İlla en da'utukum festecebtum li. Ben sadece seni davet ettim ve sen de bana hemen icabet ettin. Allah'a icabet eder gibi benim davetime icabet etti. Gama entun bi misrihi inni kefertu bima eshektumuni. Bir de Sen beni kurtaramazsın bugün. Ben de seni kurtaramam." dedi. Duyma beraber ben senin beni Allah'a şirk koşmanı daha önce inkar etmiştim dedi. Senin beni Allah'a şirk koşmanı kabul etmiyorum. Şirk koşmuş ki öyle söylüyor. Niye? Allah'ı dinlemek yerine, Allah'ın keramını anlamaya çalışmak yerine, Allah'a uymak yerine, Resulüne uymak yerine şeytana uymuş çünkü. Beni Allah'a şirk koşmanı kabul etmiyorum der. İnne zalimine lehum azabun elim. Allah buyurur zalimler için elin iç yakan bir azap vardır. Şeytana uyanlar için. Evet, şeytana uymak demek sadece yanlış yapmak, günah işlemek değildir. Burada başka bir şey anlatıyor Allah. Bir şey sormak isteyen var mı? Oruçluyken ağrılı bölgelere merhem sürmek orucu etkiler mi? Etkilemez. Böyle bir sorun olmaz. Eve gidişte zamanı nasıl değerlendirebiliriz? Sabah namazına kadar bu süre içinde 1-2 saat itikafa girebilir miyiz? Evet, eve gittiğimizde zaten gecedir. İmsak başlamadan önce Teheccüd namazı kılma zamanıdır. Mutlaka arkadaşlar iki rekatta bir selam verip dört rekat teheccüd namazı kılmalıdır. Bu namazı kılarken aynı zamanda tefekkür edebilir, Allah'ı zikredebilir. Yani vaktini, zamanını, ebedi hayatını kazanmak için geçirmeye çalışmalıdır. Oruç tutan biri namaz kılmazsa oruç olur mu? Elbette ki olur. Yanlış anlaşılan başka bir şey daha var. Namazı, orucu, hacı, zekati ya da her ne olursa olsun bunu Allah'ın hakkı olarak görmek doğru değildir. Yani oruç Allah'ın hakkıdır. Onun için oruç tutmasak ceza görürüz değil. Namaz Allah'ın hakkıdır. Namaz kılmazsak ceza görürüz değil. Namaz da oruç da bütün ibadetler Allah'ın kulü üzerindeki hakkı değil, guruna yaptığı ikramdır, nimettir. Bunu böyle görmeli, böyle anlamalıdır. Nimeti almadıysa nimetten mahrum olur. Bir nimeti almıştır, bir nimeti almamıştır. Almadığı nimetten mahrum kalmıştır. Evet. Çünkü oruç tutan kendisi için tutar. Faydası onadır. Ama Allah'ın da bir hakkı var mıdır? Elbette ki. Sahabeden Muaz bin Cevel buyuruyor. Biz gör bir yolculuk esnasında giderken ben diyor daha yaşım küçük. Küçük derken genç daha yani. Beni arkasına bindirdi Resulullah Efendimiz. Giderken yolda diyor yolda birden dönüp dedi ki dönüp dedi ki bana ya Muaz sen biliyor musun ki Allah'ın Kulları üzerindeki hakkı nedir? Levelim Allah ve bilir. Cevap vermedi dedi. Bayağı bir yürüdük. O tefekkür halindedir. Sonra dönüp buyurdu ki: "Ya Muaz, Allah'ın kulu üzerindeki hakkı kulun Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Allah'ın kulu üzerindeki hakkı budur." Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, bunlar Allah'ın kuluna ikramidir. Hak değil, hak değil, ikramdır bu. Ama bir de hakkı varmış, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak. Buyurur ki, biraz daha gittik, bir daha sordu. Ya Muaz, sen biliyor musun ki, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın kul üzerindeki hakkını anladık da, demek ki kulun da Allah üzerinde hakkı varmış. <gülüyor> Biraz daha diyor gittik, sonra dönüp buyurdu ki, Ya Muaz, kulun Allah üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan Kuruna azap etmemektir. Kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan Kuruna azap etmemektir. Onun için ibadet yapmadığımızda, namaz kılmadığımızda, oruç tutmadığımızda Allah'ın bize ikram ettiğini kabul etmemişiz, almamışız demektir. Ama eğer biri Allah'ın hakkı, hiçbir şeye şirk koşmamak, biri o sınırı çiğnerse Allah'ın gazabına uğrar yalnız. O günah değil, o eksiklik değildir. O Orada Allah'ın gazabı vardır. Evet. Elbette ki oruç tutan namaz kılmaya çalışmalıdır. Namaz oruçtan daha kolaydır. Bunun için biraz çaba gayret sarf etmelidir. Etrafındakilerin onlara biraz yardım etmeye çalışmaları lazım. Birbirimize Allah yolunda evet, yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Ama kırmadan, dökmeden oruçluyken kulak ve burundan Kullanılan ilaçlar orucu bozar mı? Bu sorular fıkıh sorusudur aslında. Eğer acil bir durum yoksa ilacı kullanmak doğru değildir. Ama ben bu ilacı kullanıyorum da orucumu yiyeyim demek hiç doğru değildir. Orucu niye gıdalar bozuyor? Gıda olduğu için. İlaç gıda değildir. Eğer bu kullandığımız kulaktan ya da burundan kullandığımız ilaç, gıda vazifesi görmüyorsa, onu doyurmuyorsa bu durumda orucu bozmaz. Mecbur değilse iftarda kullansın. Mecbursa kullansın, orucu bozmaz. Allah mutlak haktır dedik. Mutlak hakikattir. Yarattıkları da mukayyet hak, mukayyet hakikattir. İnsanın Allah ile, hak ile olması lazım ki haktan nasibini alsın. Allah'ın hak isminin tecellisinden nasibini alsın. Nasibini alırsa ne olur? Bu mutlaka safa safadır. Mesela duymuşsunuz, Hallaç enel hak demişti, ben hakım demişti. Mesele nereden bakıp onu nasıl anladığımızdır? Mesela birkaç yerden bakabiliriz. Bir taraftan baktığında bu kelime küfür bir kelime gibi görünür. Başka bir taraftan baktığımızda sarhoşluk haliyle söylenmiş bir kelime gibi görünür. Başka bir taraftan baktığımızda eksik gibi görünür. Yolu tamamlamadığı için kelimeyi öyle kullanmıştır. Yani mesele nereden baktığımızdır ama sonuç itibariyle biri ben hakkım dese doğru olur mu? Eğer kastettiği mutlak hak değilse elbette ki o Allah'ın yeryüzündeki tecellisidir. Allah'ın nurudur. Allah'ın ruhundan nefettiği Hazreti insandır. Allah'ın halifesidir. Tabii ki enel er hak demesi lazım. Ne demesi lazım? Ene yani batıl mı desin? Ben batılım mı desin? Batılım diyeceğine Hakkım de daha doğru olmaz mı? Daha doğru olur. Ama mutlak hak değil. Mukayyet hak. Yani ben hak ile varım demelidir. Öyle ki hak tecelli etsin onda. Benim bütün varlığım Allah'a aittir demelidir. Bendeki Allah'ın güzelliğidir demelidir. Eğer biri bunu söylemezse ben batırım demiş olur. Kendini haktan ayırırsa. Şeytana arkadaş olur. Şeytana dost olur çünkü. Evet, hak ile hak olmak lazım. Haklı olmak lazım. Onun için ne diyoruz? Hak olan sensin Yarabbi. Bizi de hakta olanlardan eyle. Amin. Kıyamet günü bizi huzura aldığında bizi haklı olanlardan eyle, Amin. Kendini haklı zannedip haktan ayrılmış olanlardan eylem. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Allah hepinizden razı olsun.